Lahir hakkarum diye. O muhammedin ve aalihi ve sahbihi ve بعد. Faklum eyha ikbwan, fakin iftala hajisi kitabullah ve iftala hediye syyidna muhammedin sallallahu alaihi wa aalihi ve sallama teslimen kitira. Eşer al umur muhtesatuha ve kulla muhtesetin bilaa ve ve külle dalaletin ve sahibe hafidner ve biz seneler muttası ile Nabiü Sallallahu Aleyhi ve Sallam'a en nehukal bize küt tüm fil kasabi. Evvel selci, evvel vidai ve hadaratı salatu evne u imaan. Sadaqasurullah imakar Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı, nimeti, rahmeti dünyada, ahirette üzerimize olsun. <Gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerini okuyarak dinimizi taallüm ve manevi bakımdan teveyüz etmek üzere fırsat oldukça böyle toplanıyoruz. Bu hadis-i şerifler dinimizin ahkamının en büyük kaynaklarındandır. Tabi bunları okuyarak dinimizin inceliklerini öğreneceğiz. Damlaya damlaya göl olur. Her vaazda bir miktar okuya okuya kitabı devrederiz. Yeniden başlarız, yeniden devrederiz. Bizim bu camiamızın, tekkemizin kitabı hadis kitabıdır. Çünkü yol, Peygamber Efendimizin yoludur. Efendim O yoldan giden kurtulur. O yoldan ayrılan bid'atlara sapan helak olur. Allah bizi helaktan korusun. Sapıtmaktan, şaşırmaktan korusun. Bu hadisi şeriflerin izahına başlamadan önce, evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin ruhu hakime hediye olsun diye. Sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahrabının, Sadat ve Meşahit-i türk cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye. Bu hadisi şeriflerin nakil ve rivayet eden sahabenin, ravilerin, alimlerin, kitabı yazan Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden feyz aldığımız Muhammed said Bursa'lı hocamızın ruhunu hediye olsun diye. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinin ve mübarek ordusu mensuplarının ve diğer Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye içinde ibadet ettiğimiz şu caminin bahanesi İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tecdit ve tevsiye ederek hizmette tutmuş olan bütün Hayratu ı sahiplerinin ve diğer İslam beldelerinin her yerindeki hayırları yapan Hayratu ı sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye bu diyarlarda methum bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah ve Salihlerin Allah'ın sevgili kullarının ruhlarına hediye olsun diye. Ve uzaktan yakından kardeşlik duygularıyla, ilim aşkıyla, dindarlık saikasıyla şu vaaza nice zahmetler çekerek biliyorum gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye. Ve biz yaşamakta olan, imtihanı devam etmekte olan Müslümanlara da Rabbimiz tezhakını refik eylesin. Şu hayat imtihanını başarıyla götürelim. allah Teala Hazretlerinin rızasına vası olalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım. Hadislerimiz kitaplardan okuduğumuz o Resul-i Ekrem nebiyy Muhterem Efendimiz Hazretlerine ahirette Firdevs-i komşu olalım diye bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> olduğumuz hadis-i şerifler Ra'muzül ül Ahadis kitabımızın 62. sayfasının başından itibarendir. Birinci hadis-i şerif ve devamını okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Birinci hadis-i şerif namaz kılmanın ahkamına dair bazı bilgiler veriyor bize. Buyuruyor ki Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri Taberani'nin Alkan'a İdni Abdillah'dan onun da babasından naklettiğine göre İzâkentum fil kasabî Kamışlık, otluk bir yerde olduğunuz zaman ev-i veyahut kar olan yerde olduğunuz zaman evil i bu kelimeye lügatta bakamadım uzaktan geldiğim için mezarlık insanların tevdi edildiği yer olabilir manası. salatu Böyle bir mevkideyken siz namaz vakti geldi mi namaz kılacaksınız ama nasıl kılacaksınız? Kamışlık, kar, müsait bir yer. Kabirler var, taşlar var filan müsait değil. Böyle bir yerde u اِمَاً O zaman namazı başınızla ima ederek kılın. İma şöyle, yani şöyle duruyor, rüküye vardığı zaman şöyle yapıyor, secdeye vardığı zaman şöyle yapıyor. Bu başın hareketiyle kılınan, yapılan şekle ima derler. Gözle değil de, başın yarım eğilmesiyle daha fazla eğilmesiyle. Yarım eğilme rükü oluyor, tam çenenin aşağıya doğru gelmesi o da rükü gibi, secde gibi oluyor biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri rahmetinden bize peygamber göndermiştir, kitap indirmiştir doğru yolu göstermiştir, nimetlerine gark etmiştir yine bizim dünya ve ahiret saadetimiz için emirler vermiştir kendisinin bizim ibadetimize haşa, sürmaşa, zerre kadar ihtiyacı yoktur ibadete bizim ihtiyacımız var kulluğa bizim ihtiyacımız var biz kulluktan fayda göreceğimiz için bize hayırlı şeyleri emretmiştir. Kul innallaha la ye'mur bil fahşa. Allah kötü şey emretmez. Emirlerinin hepsi iyidir, hepsi güzeldir, hepsi faydalıdır, hepsi ilaçtır. İlaç bazen acı olur, bazen tatlı, bazen şerbet olur, bazen sulfata hafı gibi, zehir gibi olur. Ağzına aldığın zaman ağzını acı yapacağından Üstüne bir şeyler filan güllerç müllerç eskiden sararlarmış, hop, öyle yutarlarmış. Şimdi kapsül filan yapıyorlar. Neden? İçindeki acı. O kapsül olmasa yanarsın şap gibi. Yandım Allah diye bağırırsın. Ama şifa var tabi. İslam'ın her emri öyledir. Oruç tutmak bir şifadır, bir faydadır. Ama biraz ağır geliyor. Cihad bir şifadır, bir faydadır. Yani arada ölüm filan oluyor ama olmasa daha büyük fırsat olacak. Cihad olmasa yüz binlerce insan ölecek. cihad olunca olmuyor. O kadar zayiat, az zayiatla şey oluyor. Hele sen cihada hazır olursan cihad bile olmaz. Hele sen cihada hazırlıklı ol, sağlam dur. İslam mertlik mer dinidir, merdanelik dinidir. İslam haksızlığın karşısında susmamak dinidir. Zalimi tepelemek mazlumun yanında yardımcı olmak dinidir. İslam pısırıklık dini değildir. İslam boynunu bük, başını eğ, rık deme, ses çıkartma. Dini değildir. Onun için cihadla emretmiştir. Zalimin karşısına çık, kafirin önünde dur, paçayı kaptırma, yakayı ele verme, arazini çiğnetme, namusunu paymal etme diye Allah ona da etmiştir. Öyle hoşuma gidiyor ki dağın başında eşkıya sizin yolunuzu kesse diyor Peygamber Efendisi. Ver malını dese, vermesen, mücadele etsen, şehitsin. Mal, vereyim, kurtulayım, öyle şey yok. Herif huy edinir, alışır. Bilsin Müslümandan bir şey almayacağım. Bizim arkadaşların birisine rüşvet teklif etmişler. Huduttan geçecek, geçirmeyiz. Hemen gitmiş, öyle kenara oturmuş rahatça. Ne oluyor demişler, ben bu rüşveti vermem, siz de beni bekletirsiniz. Bekletin bakalım, hangimizi haklı çıkacak. ...bekleyeceğim demiş günlerde Bakmışlar ki Hacı Efendi'nin azmi kale gibi sağlam hadi geç demişler. Müslüman böyledir yani Müslümanın ahlakı pasif ahlak değildir. Aktif ahlaktır. Efendim filanca adam çok iyi ya, çok iyi bir adam. Nasılmış, neden iyiymiş? Etliye süfliye karışmaz, evden camiye de camiden eve. Tüh, yazıklar olsun. Öyle şey mi olur? Hani emri maruf nehyi münker ...hani kötülüğü engellemek, iyiliği emretmek farzı... ...etliye sütliye karışmıyor. Allah etliye sütliye karışmayın mı buyurmuş? Ya ellezine ameni etliye sütliye karışmayın diye bir ayet var mı? Emr-i maruh, meh-i münker var, cihat var, şey var... ...durmamak var, söylemek var... ...zalim sultanın huzurunda hakkı söylemek var. Memleket batıyor. Neden? Rüşvet, irtimas adam kayırma, haksızlık, arsızlık, yüzsüzlük, edepsizlik. Neden? Müslüman vazifesini yapmıyor da ondan. Vatandaşlık vazifesini saygı zaman. Almanya'da falan daha iyi adamlar, bizim memleketteki adamlardan niye? Bir haksızlık oldu mu? Hemen müdahale eder. Hadi bakalım Almanya'da bir kuyruğun önüne geç de geleyim. Geçirmez ki. Kıyameti kopardı. Hadi sokakta alemi bir haksızlık yap da göreyim. Hemen herkesten itiraz gelir. Hadi bakalım çöpü sokağa atsa da göreyim. Hemen polise telefon ederler. Polisi hiç sormadan gelir cezayı cilt yazar. Şu kadar mat ceza can makbuzu verir, ver parayı alır. Yani onu mahkemeye bilmem neye falan bırakmaz. Neden? E güzel işte bu Allah'ın bize emrettiği ahlak bu. Herkes evinin önünü süpürecek. Herkes haksızlığa mani olacak. Herkes haksız insanın karşısında duracak. Hazreti Ömer'e Böyle hutbeye çıkmışken, ya Ömer sen eğri olursan biz seni kılıcımızla doğrulturuz. Demek az baba yiğitlik midir? Döver adamı ya Hazreti Ömer bu. da geziyor. Baba yiğit. Çocuklar görmüşler Hazreti Ömer'i sokağın karşısından geliyor. fır, hepsi bir ha kaybolmuş. Bir tanesi hiç kaybolmamış. Yerinde durmuş. Hazreti Ömer de görüyor zaten çocukların kaçıştığını. Ama bir tanesi kaçış, kaçışmamış, merak etmiş yapmış. Kaçmayamıyamıyordu. Evladım demiş, ka arkadaşların kaçtı, sen niye kaçmadın bakalım? Merak ediyor. Hazreti Ömer Halife ama çocuğun şeyim Demiş ki, yol dar değil ki demiş, ben durunca sen geçemeyeceksin. <gülüyor> demiş, sen de oradan geç, ben de burada durayım. Bir kabahat yapmadım ki kaçayım demiş. Aferin demiş. Başını okşamış. Yani o zamanın çocuğu bile maşallah güzel yani Allah hepimiz o güzel huyları nasip etsin Mekke'ye gidiyorlarmış Medine'den yanında bir kişi almış. neden yol keserlerdi eskiden Araplar yahu, kervanları vururlardı kabileleri basarlardı esir alırlardı birbirlerini İki kişi gider mi Mekke'den, Medine'den Mekke'ye? E gider, İslam geldi. İslam geldi mi gider. Yolda bir yamaçta dinleniyorlar böyle. Birisi Hazreti Ömer, birisi yanında. işte onun yardımcısı, yol arkadaşı. Orada da çoban hayvanları otlatıyor. Hazreti Ömer demiş ki, şuradan bir koyun kes bize. Pişirelim, kebap yapalım, yiyelim. Demiş ki, ben koyunların sahibi değilim. Sadece çobanıyım sürücüsün, alma, satma, kesme yetkim yok demiş çoban. Ya demiş, kes demiş, kurt yedi dersin demiş. Hazreti Ömer deniyor şeyi çobanı. Kes ya ne olacak demiş, kurt yedi bir tanesini dersin demiş. Demiş, sahibimi kandırdım. Köle adam. Sahibimi kandırdım ama Allah'ı kandırabilir miyim? Demiş. Hazreti Ömer elini açmış, hamdü senalar etmiş. Elhamdülillah ki, memleketimin çobanı bile ne hale gelmiş elhamdülillah ne kadar dürüst yani işte Allah rahmetinden peygamber göndermiş kitap göndermiş emretmiş ama emirleri hikmetli ve kolay ve yapamayan insana da kolaylık var ayakta namaz kılamıyor adam tamam oturarak kıl e, oturarak da duramıyor e, yasarak kıl mübarek Efendim işte rüküyü, secdeyi yapamıyorum. Canım başında ima et. İma işareten demek yani. Bizde ima deyince başka bir mana anlaşılıyor. Yani bu namazda ima demek yani başının hareketleriyle namazı kılmak demek. Bunu da kabul ediyor Allah. Herhangi bir mani olduğu zaman yani Allah'a ibadetten geri durmayacaksın. İki elin da olsa üstün başın kan revan içinde olsa namazı kılacaksın. Hastanede ben ameliyat olacağım, bekliyorum. Üniversite talebesiyim. Eh, birkaç iyi insanlar filan de geldiler. Onlar da koğuşta, arkadaşız filan. Konuşuyoruz. Müslüman, iyi insanlar. Namaz kılmıyorlar. Dedim, niçin namaz kılmıyorsunuz? Sohbetten anladım ki namaz kılan insanlar. Niye kılmıyorsun? E, üstün başın müsait değil. Dedim, üstün başın müsait olmasa bile her halde ve her şanda allah Teala Hazretlerine ibadet edilir. Su yok. Teemmü maddesi alırsın. başı Başınla ima ederek kılarsın. Yani dinimiz yaptığı şeyi insanın muntazaman devam etmesini istiyor. Ama zorluk varsa zorluğun karşısında da kolaylığı kabul ediyor. Tamam. Madem böyle yapamıyorsun şöyle yap. Madem öyle yapamıyorsun böyle yap. Diye kolaylıkla gösteriyor. Bunu bilelim. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri bize Halıkımız olarak, Rabbimiz olarak, alemlerin yaratıcısı olarak ne emretseydi bizim yapmamız gerekecekti. Ne emretseydi. Ve yapmak da lazım. Hazreti İbrahim'e riyada kes evladını demiş, kurban et. E çok seviyordu bir erkek evladı olsun diye yanıp yakılıyordu, karısı da istiyordu, kendisi de istiyordu. Şimdi çocuk doğdu, göz bebeği, efendim, çok severek büyüttü. E, Allah rüyada kesiyor. E, peygamberin rüyası haktır. Peygamberin rüyası oyuncak değildir. Aldı bıçağı eline, tuttu çocuğun elinden kesmeye getirdi. Neden? O oh, Hazreti İbrahim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın Halili Halilullah, Allah dostu. Allah'ın samimi dostu. Çocuğunu Allah kest etmiş, kesmeye getiriyor. Ama Allah imtihan ediyor. Allah çocuğun kesilmesini istemiyor. İstememiş, murad etmemiş. İsteseydi kesecekti. O işaret üzerine kesmeye şey yapınca, o zaman koyun gönderiyor, bunu kes. Rüyanı tasdik ettin. Sıtkı sahibi olduğunu gösterdin ya İbrahim. Çocuğu kesme, bunu kes diye Kur, koç kurbanı göndermiş. Demek ki Allah ne emretse yapacaktık ama hamdü senalar olsun ki bize bir kere iyi şeyler emretmiş, bize faydalı şeyler emretmiş. İkincisi de zorluk yok dinimizde. Zorlandığımız zaman meşakkat tesiri celbeder. Ne demek? Mecellenin kaidesi bu. Koca mecelleyi, ahkami, adliyeyi, Osmaniye'ye girmiş olan muhteşem kaile, fıkhın hülasası bir yerde meşakkat oldu mu kolaylık, caiz olur kolaylık kapısı, cevaz kapısı açılır, zor adam aç kaldı, yiyeceği yok bir domuz eti var, başka hiçbir şey yok domuz eti haram, ölecek kadar yiyebilir çölde susuz kaldı ölecek bir bira var başka bir şey yok, yanında bira kutusu kalmış uçaktan düşmüşler, içebilir neden? kolaylık var ıstırar halinde, mustar kaldığı zaman böyle müsaadeler var. Dinimiz akıl, mantık, sevgi efendim, ilim, irfan dini yani. Ne kadar hamd etsek azdır. E canım işte ne yapalım böyle bir dine girmişiz yaşıyoruz. Ah ah sen bir dinler tarihi okusaydın bir başka dinleri de bir bilseydin başka insanların dini hayatlarının nasıl hokkabazlık, kefazelik olduğunu bilseydin, dinimizin kıymetini o zaman anlardın. Dilimizin ahşamının ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar ilmi, akli, mantıki olduğunu, ne kadar faideli olduğunu, ne kadar sıhhi olduğunu o zaman anlardın. Mukayese etmeyince anlayamıyorsun. El bebek, bir bebek yetişmişsin, işin farkında değilsin. Sen bir meşakkat çekseydin, bir görseydin, bir Hindistan'da yaşasaydın, görseydin öküze taptıklarınızda valla adamların, tenasür cihazına taptıklarını. Fesüphanallah. Te yani söylenmez böyle şeyler. İnsan utanır ama söylüyorum ki ne kadar abuk sabuk dinler var. Din. Böyle din olur mu? Ha Şeytan kendisinin kandırabildiği insanların kafasına öyle şeyler sokar ki, öyle şeyler yaptırır ki adamları birbirine kestir. Okuyun İbni Fazla'nın seyahatnamesini. Eskiden Rusya'da, Sibirya'da nasıl kadınları kurban ederlermiş? Görün bakalım. Ey İslam'ı tenkit eden yarım münevverler, yarı aydınlar. Yarım yamalak, yellim yefelek aydın. Görün bakalım. Nil bereket versin diye en güzel kızı seçip de Nil'in içine cump atıp boğan kavimleri bir görün bakalım. Paşa, puta, ağaca efendim yılana, yılana tapan insanları bir görün bakalım, anlayın İslam'ın ne kadar güzel olduğunu. Başka dinler ne emrediyormuş? Araştırın bakalım. Ne emretmiş Budizm? Ne emretmiş efendim Brahmanizm? Ne emretmiş falanca filanca dinler? Efendim, bir görün, bir de İslam'ı inceleyin bakalım. Anlayın o zaman güzelliğini öyle anlarsınız. Mukayeseyle anlaşılır. Yani insanın bir takım gerçekleri anlaması bazen de mukayeseyle olur. Elhamdülillah işte bizim dinimiz böyle efendim Allah'ın razı olduğu yegane din. İmmet dine indallah el-İslam. Allah'ın huzurunda geçerli, makbul din ancak İslam'dır. ne لَكُمُ İslam'e دِينَا Din olarak ey kullarım sizin Müslüman olmanıza razı olurum. Başka bir dine sahip olmanıza rızam yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Müslüman olun. Ve Ancak Müslüman olarak ödün. Sakın başka bir ölümle ölüp de karşıma pis, müşrik, kafir olarak gelmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Allah bizi Müslüman olarak yaşasın. Müslüman olarak huzuruna vardırsın. Mümin olarak her işimizi imanı kamil sahibi insanlar olarak yapmayı nasıl etsin. İza lebisah ahadukum selvend cedida. Sen kul elhamdülillahi'llezî <gülüyor> kesânî mâ ğavaniye bîl avreti ve etecemmelu bîhi fî hayâtî. Beygambeler bu ikinci hadisi i şerifte bir dua öğretiyor. İza lebisah ahadukum selvend cedida. Sizden biriniz üzerine Yeni bir elbise giydiği zaman fel yakul, şu duayı söylesin. Yeni elbise giyiyor. ilk defa giyiyor elbiseyi üzerine. Dua edecek. O duayı öğretiyor. Şöyle dua etsin. Şu duayı söylesin. Elhamdülillah Ellezîl O Allah'a hamdü senalar olsun ki şükürler olsun ki kesanima uvarye bihi avreti çıplaklığımı sayesinde örtebileceğim bir elbiseyi bana nasip etmiş olana hamdüsenalar olsun. Ve eteceğim menü bihi fi hayatı ve hayatımda efendim kendimi güzelleştirecek bir kılığa beni büründüren Allah'a hamdüsenalar olsun diye dua edicim. Muhterem kardeşlerim, bana mecmualar geliyor Almanya'dan, şuradan, buradan. Geçen gün bizim Rübeyl gene bir GEO diye bir dergi getirmiş şöyle biraz sayfalarını karıştırdım en iftidai kavimler kimlerdir? giyinmesini bilmeyen her tarafı meydanda insanlardır her tarafı meydanda Fotoğrafçılar da şırk diye yakalamış çekmiş efendim işte Allah'ın bir mahluku görün diye giyinmesini kuşanmasını örtünmesini bilmiyorlar her tarafları meydanda Böyle bir şey yok. Bu, İttidailik. İslam, örtülmeyi emrediyor. İdris Nebi, hulle biçer, diker Allah, deyyû deyyû. Diyor ya, şey, Yunus Emre, İdris Aleyhisselam, hulle biçmiş diye, hivayetler olduğu için. Şimdi, bu örtülme, İslam'ın bir nimetidir ve insanın bir izzeti ve ziynetidir. Zihnet bir zihnettir, bir nimettir, bir izzettir. Şimdi millet bunu tabi biraz sıcaklıktan, biraz da başka duygulardan, edepsizliğinden. Efendim, edepsizliğinden niye diyorum? Kumaş uzun ama kenarından cağır, buraya kadar yırtmış. Neden? Edepsizliğinden. Kumaş olmadığından değil. Kumaşı, hani çok mini etekli, vah vah vah, zavallıcığım ne kadar az kumaşı varmış da yetmemiş de şu kadarcık bir etek yapmış. yok ah hocam ah. ah, hocam. Onların kalplerinden neler geçtiğini bilsen sen. Ha bak bu işte çok uzun etek giymiş, maşallah maşallah. Dur hocam, acele hükmü verme, bir de yandan çarklı bak bakalım. Ha yandan ca beline kadar yırtmaç yapmış. Neden? O da şeytanlıktı. O da bir başka şeytan. Örtünüyor gibi olup da çıp açık olur verdiği zaman karşı tarafın yüreği daha çok hoplayacak diye şeytan, şeytan vahyetmiş, öğretmiş. Aman sakın örtünme. Örtünürsen bile kenemli yırtmaçlı yap, ayağın gene bir taraftan görürsün, gene cehennem odun olma devam et. Sakın ha hayırlı bir şey yapma diye şeytan onu öyle kandırıyor. O memnun şeyle memnun. Ama işin sonu, işin sonu cemiyetin hercüme olması, ailenin yıkılması, namusun kalkması, çoluk çocuğun ortada kalması, efendim kadının paymal olması, rezil ulufua olması. İşin sonu, o. sonuca bak sen. Bir anlık, bir anlık keyfe bakma. Bu olayın sonuçlarını bir inceli. Sonuçları fena. O zaman İslam sonuçları fena olan şeyi önceden engelliyor nereden bildin? içki insanı sarhoş ettiğinden içkiyi yasaklamış taşımayı bile haram kılmış satmayı bile haram kılmış bizim sakallı nice bakkallar, makkallar, çakallar vardır cermiye gelir beş vakit namazda kılar, içki şişeleri de sıra sıra orada asker gibi dizilmiştir bunlar ne? beyaz şarap, kırmızı şarap, vodka efendim rakı iskurto Likör, bilmem ne, gece saat 24'e kadar, 2'ye kadar, 3'e kadar pırıl pırıl bir dükkan açık duruyor. Neci bu? mezeci içkici. Neden? E gece o vakitte de içki lazım olabilir, sosyal hizmet yapıyor. O zamana kadar dükkan açık. Öteki dükkanlar saat altında da kapanıyor, o açık. Neden? İçecek millet. İçsin. İçsin ama sarhoşken çekiyor tabancayı kardeşini öldürüyor. Sarhoşken arabayı çarpıyor, boğazdan uçuruyor. Virajdan Emirgan'ın sularına 5 kişi ondan sonra vinçle çıkartılıyor. Efendim boğazda keyif yapmaya gitmişler de ondan sonra boğazlarından, burnlarından gelmiş. Gatsyelerde okuyoruz. İslam bir işin sonu kötüyse onu başından engelliyor. İslam'ın özelliği bu. İslam bir şeyi yasaklamışsa, o uzun bir incelemenin sonucudur, haklıdır, doğrudur. Onu öyle yaparsan, onun sonuçları olan kötü durumlara düşmezsin. Toplum öyle bir duruma gelmez. Ne olacakmış canım derse, diyor ki adam, bak diyor, üzümü sıkıyorsun diyor, suyu çıkıyor, şıra, bunu içiyorsun. E niye şarabı içmiyorsun diyor. Ne farkı var diyor. İkisi de üzümden. Farkı şu ki... ...ikincisi insanı sarhoş ediyor. Sarhoş edip de akıl gittiği zaman... ...insan... Efendim, ...her türlü kötülüğü yapıyor. İşin şeyi bu. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz? İçki bütün... ...kötülüklerin anasıdır. O doğurur içki. İçki içti mi bir insan... ...her kötülüğü yapar arkasında. Onun için... ...içkiyi yasaklamış. Onun için... Zinayı, zinayı değil gözle bakmayı yasaklamış muhterem kardeşlerim. قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغِدُّوا مِنْ اَفْصَارِهِمْ وَيَا فَظُّوا فُرُوْجَهِمْ ayet ayeti kerime, ey Resulüm şu müminlere söyle, gözlerine sahip olsunlar, kapatsınlar, harama bakmasınlar diyor. E ne olacak bakarsan? Ben buradayım, o orada bakarsam ne olacak? Arada mesafe var. O balkonda ben bahçede. Bakarsa ne olacak? Yani şu, o bakıştan başlar bütün şeyler. Bütün kötülükler oradan başlar. Onun için bakışı bile yasaklıyor İslam. Haram olan bakışı bile yasaklıyor. İslam'ın güzelliği bu işte. İslam tam insanın tabiatına, tam cemiyetin mutluluğuna götüren bir uygun bir dil. Onun için bizde giyinme vardır. Giyinme hem insanı soğuktan korur, sıcaktan korur, hem bir zinettir, Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın büyük bir nimetidir. Onun için yeni bir elbise giydiğimiz zaman elhamdülillah benim çıplaklığımı efendim örten Allah'a ve beni bu elbiseyle ziynetlendiren Allah'a hamdü senalar olsun, şükürler olsun diye dua etmemiz lazım. İslam'da biliyorsunuz hür insanlar örtünürdü kölelerin örtünme sınırları hürler, hürlerden daha serbestti. Daha azdı. Köle. Şimdi millet köleler gibi hareket etmeyi esas alıyor. Örtünmeyi şey yapıyor. Garip görüyor. Biz Almanya'ya gittik. Kadın yanında bizi karşılayan ev sahibi var. Soruyor. Aa, bu niye böyle tepeden tırnağa bu sıcakta giyinmiş diyor. Başörtü, manto, aşağı kadar efendim her taraf bol örtülmüş. O da açılmış. Sıcak ya hava, açılmış efendim etekler kısa, büzü var mı yok mu, açık saçık kısa kol açık giysiler. Aa şaşırıyor. Bu niye örtülmüş böyle? Kısaca şey söyledi. Ee, ev bizi karşılayan şahıs dedi ki, şivesterler nasıl giyiniyor? Şivas'ta kilisedeki rahibeler demek. Rahibeler nasıl giyiniyor? Aa, ah zo dedi. Ha, anladım dedi o zaman. Kafasına dank etti o zaman. Rahibeleri de örtünüyor onları. Siz niye örtünmüyorsunuz? Rahibeniz kilisede örtünüyor de siz niye dışarıda örtünmüyorsunuz? Efendim ben çok dindar değilim de onlar. Az dindarlık insanı kurtarmasın. Yarım Yarım dindarlık insanı kurtarmaz. İnsan dini bütün olacak. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşırız. Bizim bacı haram yemez, hamama gider, bohça çalar dediği gibi Karagöz'ün, Hacıvat'ın oyunda efendim öyle şey olmaz. Yarım yarım dindarlık olmaz. Tam olacak her bakımdan. İslam o bakımdan örtünmeyi emretmiş. Avrupalıyla bir Müslümanın farkı nedir? İmanlı, ihlaslı bir Müslümanın farkı nedir? İhlaslı Müslüman örtünür Ama hocam şimdi tövbe Sözünü geri al Yani bizim bu kadar Türk vatandaşı var işte Ege'de, Akdeniz'de, Antalya'da Efendim plajlarda Onlar da açınıyorlar. Onlar İslam'ın emirlerini tutmuyorlar Allah'ın emrine uygun Hareket etmiyorlar Onlar batılılar gibi hareket ediyor Zaten seviyorlar Biz batılılar gibiyiz ha. Kişi sevliyle haşır olacak Muhterem kardeşler yuhşerül mer'ûl me'amen ahabbek. Kişi kimi seviyorsa onunla haşır olur. Kişi İstanbul'da otursa efendim dindar bir cemaatın içinde olsa camide olsa ama gidip Amerika'daki filanca artisti sevse sevdiğiyle haşır olur. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Gözünüzü açın aklınızı başınıza devşirin kimi seveceğinize dikkat edin. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor öyle gidip batıyı severse, batılıyı severse, batılıyı severse, açığı severse efendim bilmem onların zevklerini, onların modalarını severse onların zümresine Allah iki verir, atı verir, katı verir. Onlardan oğlu verir insan. Kevurlardan oğlu verir. Yavrularla beraber yaşanma içi verir. Biz farkımızı bileceğiz kendimizi. Ben neyim? Elhamdülillah Müslümanım. Müslüman ne yapar? Müslüman giyinir, kafir, açılır. Tamam. İkimiz farklı. Müslüman sünnetli, ötekisi sünnetsiz. Tamam. Farklı. Ee, Müslüman namazlı niyazlı, ötekisi namazlı niyazsız. Tamam. Müslüman haram yemez, o yer. Müslüman içki içmez, o içer. Müslüman domuz eti yemez, o yer. Müslüman faiz yemez, o yer. Farkımız var. Bu farkı bileceğiz. Millet bilmiyor. Her şeyi yapıyor. Söyle Biz de söylemiyoruz. Söylememek de bizim kabahatimiz, yani sizin kabahatimiz. Benim burada söylemem yetmez. Benim bir sözüm sizin sayenizde bin olacak. Ne olacak yani? Benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz. Evinizde söyleyeceksiniz, komşunuza söyleyeceksiniz, akrabanıza söyleyeceksiniz. Benim burada gözümün önünde şimdi bazı kardeşlerim var biliyorum. İş yerinde, çevresinde, müşterisi olarak dükkana gelen insana elinden geldikçe telkinini yapar. Fırsatı buldu da şey yaptı mı tutar buraya getirir gel, pazar günü falancı yerde var dinletin filan diye getirir. Neden? İşte bak, böyle olursa İslam yayılır. Bir insan tutup kurtaracaksın. Yandın oluyor bir şeyde, koca bir konak tutuşmuş, alev alev yanıyor. Kadınlar bağırıyor, eyvah içeride işte tane çocuk var çıkmadılar. Kahraman bir zoğut, içeri giriyor alevlerin arasından. Hangi kattaydı, hangi odadaydı, çocukları yakalıyor. Ağlayan çocukları, efendim köşkün dumanları arasından eksürerek çıkartıyor dışarıya. Tabi herkes memnun oluyor, şey yapıyor. Neden? Yanmaktan bir çocuğu veya birkaç çocuğu kurtardı diyoruz. Aferin diyoruz. Ne kahraman adam diyoruz filan. E sen de cehenneme düşenleri böyle kurtaracaksın. Cehenneme gidenleri kurtaracaksın. Önce yakın akraba Adamın karısına kılmaz Oğlu, oğlunu yetiştirmiş medeseye götürmüş, kitap okutmuş, hatim indirtmiş, hocaya götürmüş Efendim çocuk büyümüş, yalı kazığı kadar olmuş boyu, iş tutmuş, adam olmuş, bıyıkları çıkmış, efendim para kazanmış, ne namaz var ne niyaz. Baba yakasını bırakmayacak, bana bak diyecek, ben senin babanım diyecek, ben senin iyiliğini istiyorum diyecek. Bak sen küçükken ben sana bütün bunları öğrettim, şimdi sen benim öğrettiğim şeyler yanlış diye mi bıraktın onları? Nesine uyma, aklını başına topla, ahirette hesap vardır, yaptığın doğru değildir, Kur'an oku, doğru yola gel, iyi insanlarla ahbaplık et. Bu hayatın, şu anda sen kendini güçlü sanırsın, her günü aynı olmaz, bir zaman gelir hastalanırsın, bir zaman gelir ihtiyarlarsın, bir zaman gelir yoksul düşersin, Allah'a her zaman muhtaçsın, gel şimdi Allah'a asi olmak ki muhtaç olduğun zaman da Allah senin duanı kabul etsin sonra pişman olursun diye nasihat edecek. Nasihat edecek, nasihat edecek, nasihat edecek, nasihat edecek doğru yola çekecek. Ben öyle babalar bilirim ki oğlu kumarbaz. Kumardan elini çekmiyor. Evden alım götürüp şey yapıp kumara yatırıp eve gelmiyor filan. E, baba mücadele ede, ede, ede, ede nihayet doğru yola geliyor. Nihayet efendim sakal bırakıyor, hacca gidiyor. Efendim bilmem iyi insan oluyor. Çocuklarını hafız yetiştiriyor, ben kötü yola düşmüşüm, o düşmesin, bilmene Güzel. Demek ki insanoğlu düzelebilir. Kim düzeltecek? İşte o köşkün içine girip de of, o bebekleri kurtarır gibi hepimiz yangından Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizin evlatlarını, konumuzu, komşumuzu kurtarmaya çalışacağız. Yangın var. Mı? Yangın var, cayır cayır. Etraf yanıyor. Manevi yangın var. Bin gitmiş yerde. Televizyonu açın, görün evlerin içini görün insanların halini görün caddeleri görün, sokakları görün, kızları görün hareketlerine bakın erkeklerin hareketlerine bakın kızların hareketlerine bakın hareketlerinin sebeplerini düşünün kafa yapılarını anlamaya çalışın niyetlerini anlamaya çalışın büyük ölçüde terbiyesizleşme var büyük ölçüde imansızlık var büyük ölçüde İslam'dan kopma var yani elhamdülillah Türkiye'de İslam gelişiyor tamam doğru elhamdülillah Avrupalılar kızıyorlar Müslümanlık Türkiye'de gelişiyor biz onunla bağdaşamayız bilmem ne Avrupa'da kilise Avrupa'nın insanını dine imana çekemezken onları Müslüman ediyorlar bazı kardeşlerimiz çalışarak Müslüman olabiliyorlar elhamdülillah bunlar güzel ama kafi değil yani yeterli değil. Az. Az. Ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız lazım. Nasıl çalışmamız lazım? Hepimizin çalışması lazım. Hem senin çalışman lazım, hem karının çalışması lazım, hem kızının çalışması lazım, hem oğlunun çalışması lazım İslam için. Hepimizin çalışması lazım. Esat Hoca çıksın kürsüye, vaaz versin. Miktat Hoca gitsin mihraba, namaz kıldırsın. Camiden çıktıktan sonra pabucunu kapan, istediğini yapsın. Öyle şey yok. Ramazan'da Müslüman, bir şeval oldu mu, bayram oldu mu, evine gelen adama likör ikram ediyor. Ne olurmuş diyor, evime gelen bir misafire, bir küçük kadehçik sarhoş da olmaz diyor. Bir küçük kadehçik likör ikram etsem ne olur diyor. Haram olur dedim. Hagül dedi profesör soruyor bana. İlahiyat makültesinde, efendim, tarif profesörü bana soruyor. Binler tarif profesörü, geçmiş karşıma ikisi benimle mücadele ediyorlar. Minakaşa şey ediyorlar. Yani diyor ne olur bayram gününde diye bir şey. Haram olur dedim. Haram. Çünkü içkinin çoğu içki haram ediyorsa, sarhoş ediyorsa azı da. Yalanması bile. Yalayamazsın bile. Damlası bile haram. Efendim işte çok az miktar içiyorum, sarhoş olmam. Sarhoş olmayacak miktarı bile haram. Haram bir şey yedi içti mi insanın vücudu cehennemde mutlaka yanar. Haramı haramdan oluşan eti ancak cehennem ateşi yakıp bitirip öyle temizler. Ateşte temizleme. Başka temizleme çaresi yoktur. Onun için haram yemeyecek insan. bunların niçin söylüyoruz muhterem kardeşlerim? Etrafınızda olan olayların karşısında tavrınızı koyun. Siz Müslümansınız, siz herkes gibi değilsiniz. Yapacağınız şeyler var, yapmayacağınız şeyler var. Allah'ın rızasına uygun olan şeyler var, uygun olmayan şeyler var. Uygun olan şeyleri yapacaksınız, Uygun olmayan şeyleri ben bunu yapamam. Niye? Ben Müslümanım. Diyeceksiniz. O kadar. O kadar basit. Böyle yaparsanız çok sevap kazanırsınız. Allah rızası için bir haramı insan terk etti mi Allah onun kalbine imanın tadını bahşeder. ikram eder. O zaman insan imanın lezzetini duymaya başlar. Evliyalaşır. Evliya gibi insan olur. Neden? iman tadını duymaya başladı. İbadeti sevmeye başladı. Melek Haramları yaptıkça da nuru azalır, söner, imanı zayıflar, sonunda gider gümrüt diye. Ayağı kayar gider. Kenarda dolaşırken, dolaşırken cüm diye, ayağının altındaki taş kaydı mı, uçurma cüm, uçar gider. Cehennemin uçurumu da öyle kolayca bitmez. Yetmiş yıl gidersin, gidersin, aşağıya güm diye çarparsın. Peygamber Efendimiz bir kere oturuyordu. Dedi ki, şu anda yetmiş yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş dibini buldu dedi. Biraz sonra haber getirdiler. Azılı müşriklerden, kafirlerden bir tanesi yetmiş yaşında ölmüş, gebermiş. Yetmiş yıldır cehenneme yuvarlanıyor, şimdi dibini buldu. Heh, şimdi versin hesabı bakın. Bu dünya hayatı çok uzun değildir muhtemem kardeşlerim. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. O son yıllarda da ihtiyarlık başlar, romatizma başlar, hastalıklar başlar, el titremesi başlar, göz görmemesi başlar, çeşitli şeyler başlar. İnsan, i̇nsan acizliğini bilmeli, Rabbuna sarılmalı. Rabbunun yoluna girmeli. Rabbuna gençliğinde asi olursa, sonra acısı fitil fitil burnundan gelir. Gençliğinde güzel ibadet ederse Allah'ın indinde makbul bir kul olur. Asıl Günahı yapma istizadının kuvvetli olduğu zaman da günahı yapmamak günerdir. İhtiyar adama diyorsun gel, barda eğlenelim. İhtiyar adamın barda eğlenecek hali mi var? Genç oraya gider. Gel içeri içelim, oynayalım bilmem ne. E i̇htiyar onu yapmaz. Mümkün e, mümkün olduğu zaman da, arzuların kuvvetli olduğu zaman da günahı işlemeyecek Müslüman. Gençken. Taze, taze pırıl pırıl. Hani Necip Fazıl'ın rahmetliğinin şiiri var. Güzel bir şiiri var. Gencim, ölmem arzular kanında bir çağlayan şırıl şırıl. Şırıl şırıl. Evet. insan genç oldu mu? Arzuları böyle içinde şırıl şırıl çağlayan gibi gürül gürül atar. Çok şeyleri ister. Sabredecek. Allah rızası için sabredecek. Sabreden Allah'ın sevgisine nail olur. Haramlardan, günahlardan elini çeken Allah'ın sevgili kulu olur, evliyası olur. Evliya almak böyle sarıkla, külahla, cübbeyle değildir. Haramlardan çekinir, takva evli oldu mu Allah'ın evliyası olur. Allah için zevkini feda etti mi Allah'ın evliyası olur. Bak İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar. Allah senin neden kendisine dost seçti? Niye seni Halilullah yaptı, samimi dost etti? Diyor ki ben Allah'ın emrini bütün emirlerin üstünde tuttum hayatım boyunca daima. Allah'ın emri neyse onu tuttum. Sen yapabiliyor musun? İşte Allah'ın dostu olman yolu bu. Allah'ın emrini her şeyin üstünde tutabiliyor musun? Sor kendine. Yapmaya çalış. O zaman sen de Halilullah olursun. Allah ne emretti? Onu yapıyor şeytanın emrettiğini kulların emrettiğini vesaire değil. Allah'ın emrettiğini yapıyor. İza da fetekul Allahumma a'tihu minenna kemaa ataka şeytan. hadisi şerifi buyurmuş. Yaz okumuş oluyoruz. 3. hadis şerif yemek tabağıyla ilgili bir şeyi öğretiyor bize diyor ki peygamber efendimiz izalâ iker recülül kas'a a. kas'a a şey demek Türkçe'de kasa para konulan efendim, oksijen kaynağıyla Efendim zor eritilen kalın kabuklu dolap demek ama Arapça'da kas'a şey demek tabak demek izalâ iker recülül kas'ata adam tabağı sıyırdığı zaman yalayıp sıyırdığı zaman feri. İstanferet Tevlukas adı tabak ona tevbe ve istiğfar eder. Mağfiret diler Allah'tan. Der ki Fetekulu der ki Allah'ım atı hu Şu şu Müslümanı ya cehenneme sokma. Cehennemden azat et. Cehennemlikse bile cehenneme sokma. Kema ate kanime şeytan. Beni şeytandan kurtardığı gibi bu. Ha bu ne demek? Tabağın içinde kalan bırakılan Yiyecek, içecek, şeytana gider. Biliyor muydunuz? Tabağın içinde kalan şeytana gider. Tabak ona üzülüyor. Şeytanın yemesine, şeytanın içmesine tabak üzülüyor. Şeytana hiçbir şey bırakılmadığı zaman, sıyrıldığı zaman seviniyor. Dua ediyor sahibine. Beni şeytandan kurtarıp azat ettiği gibi bu şahıs, sen de Rabbi onu ahirette cehennemden azat et, cehenneme sokma, cennetlik eyle, mağukulat eyle diye dua ediyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi hepiniz bilirsiniz, lokantalarda yemekler gelir insanın önüne. Efendim, ziyafetlerde yemekler gelir. Bey, efendim, sağ elini niye alır? Bıçağı alır. Sol eline çatal alır. Niye? Batıladılar, sol eliyle yiyor da ondan. O kadar basit sol eliyle batırır şeye, çatalı sağ eliyle keser ondan sonra sol eliyle yer Peygamber Efendimiz sol elinizle yemeyin diyor sağ elinle yemesi lazım ne olur yani çatalı sağ elini alsa da sol eliyle kese kıyamet mi kopar lokantanın tavanı kafasına mı geçecek hiçbir şey olmaz <gülüyor> ne derler insanlar? ha derler bu bizim gibi değil benim gibi salak değil derler, solak derler. Deseler deseler öyle derler yani. Elinin kabiliyeti ters sanırlar. Halbuki biz ondan yapmıyoruz. Sağ elle ye dediği için yapıyoruz. Şimdi böyle yapılır, böyle yenilir filan. Kibarlıktan dolayı da tabağın içinde biraz bırakılır. Bu, bu kimin modası? Avrupa'nın modası. İslam'ın modası ne? İslam'ın adab-ı maşereti ne? tabakta ziyan edilecek bir şey bırakmamak. Hangisi akl, akla, mantığa uygun? Söyle. İslam'ın ki uygun. Neden? Avrupa'yı adette tabağın içinde kalan çöpe gidecek, ziyan olacak. İslami adette yenilecek, istifade olunacak. Bak, şeytanın değil miymiş kalan, geriye kalan besverdi şeytanın? Şeytan yiyecek, mikrop olacak, kokuşacak, bilmem ne yapacak o artık bilmem neler efendim çay bardağı gelir içer içer dibinde iki parmak üç parmak kalır neden kibarlık çayı dibine kadar içmek ayıp kim çıkartmış bu ayıbı kim söylüyor öyle bir moda yayılmış İç diyorsun tamam içtim hocam teşekkür ederim diyor ya bitir daha da. bitirmiyor Kaldı ki ben... ...böyle kaldırdım böyle... ...dibinde bir şey kalmasın diye... ...vefa bozacısına çok kızıyorum... ...bozayı yiyorsun... ...dibinde bir parmak kalıyor... ...yapışıyor... ...su getirip dökeceksin... ...çalkalayacaksın... ...içeceksin... ...şeytana bir şey kalmayacak... <gülüyor> ...efendim ayıp olur... ...sen insanların ayıplamasından mı korkuyorsun... ...Allah'ın azap etmesinden mi korkuyorsun... Allah'ın sözünü mü tutmak istersin, insanın alkışla, insanların alkışlamasını, beğenmesini mi tercih edersin? Allah'ın. Celle Celaluhu, Allah'ın emrini severim. O halde tabakta, bardakta bir şey bırakma geriye. Sıyır, efendim bitsin. Ziyan olmasın, yazık ya. Azal, tabağını azal, bitir. Konuları bitir, atılacaksa attırma. Görüyorsunuz, yani biz Avrupalılardan her bakımdan farklıyız. Biz Avrupalılarla birleşir miyiz? Avrupalılar bize benzerse adam olurlar, benzemezlerse helak olurlar. Bizim arkadaşlardan birisi Finlandiya'ya gitmiş. Geçenlerde de anlatmıştım lokantada. Şimdi heyet haline gitmişler, resmi bir heyet haline gitmişler lokantada liste gelmiş şimdi bu domuz eti yemeyecek efendim haram bir gıda yemeyecek ne yiyeyim filan diye şöyle bakmış bir yemek söylemiş ötekiler domuz eti falan aldırmadan Türkiye'ye gittiği halde ısmarlamışlar bir şeyler gelmiş şimdi bu gelen yemeğe bakmış isminden haram malzeme yok diye düşündü ama bakmış yine şüphelenmiş şey değil içi mutmain olmamış yememek istemiş yemeyeceğim diye Garson kız gelmiş. Beyefendi niçin yemiyorsunuz yemeği Teşekkür ederim yemeyeceğim. Beğenmediniz mi lütfen söyleyin. Yok demiş onun için değil. Ama beyefendi demiş yememiz lazım. Süleyman Allah parayı ben vermiyor muyum? İstersem yerim istersem yemem der. Bizimkiler değil mi? Ayıp olur efendim demiş. Yani tabağa konulan aa, aferin Finlandiyalılar harp gördükleri için Rus istilasını filan çektikleri için demek ki İslam'a yanaşmışlar, demek ki israf yapmıyorlar, demek ki tabaklarında şeytana pay bırakmıyorlar. Bak, nasıl yenmezse ayıp olur diyor. Aferin. Finlandiyalı kız epice hizaya gelmiş demek. Onun için her yerde kendi öz zevkinize, İslami zihniyetinize, kültürünüze uygun davranacaksınız. Kimse bir şey diyemez. Aynı tabaktan da yiyebilirsiniz, ayrı ayrı tabaktan da yiyebilirsiniz. Neyse aleyküm cünahun, sizin için bir günah yoktur. En te'kulü cemiyan, beraberce yememizde, ev eştahter, ayrı ayrı yemeniz. Sen gidersin elini yıkarsın, ondan sonra yemeği eline yiyebilirsin. Çatalla kaşıkla da yenilebilir, Peygamber Efendimiz böyle çatala benzer malzemede kullanmış yani, o da caiz. Birisine kızmışlar. Demişler ki ya böyle elde yenir mi? Niye böyle elde yiyorsun filan Gel buraya demiş. Lokantanı mutfağına götürmüş. Bak demiş nasıl yıkıyorlar çatalları, bıçakları. Uuu, ya şeyi bilmem tam gitmeden şey yapmadan silip kurulayıp bu tarafa koyuyorlar. İşte demiş ben bunları bu, bundan mı yemek daha iyi? Benim güzelce sabunlayıp üç defa elimi tertemiz yaptıktan sonra yemem mi daha iyi filan demiş. Yani herkesin kendine göre bir yolu vardır. Bizim yolumuz Allah'ın gösterdiği yol olduğu için biz ona göre hareket ederiz. Efendim hiçbir şeyi ziyan etmeyiz. Bizim tabağımızda, bardağımızda bir damla şey yapmaz. Abdülaziz hocamız çay içerken karıştırılmış çayı, kaşığı en sonunda çıkartırken ucunu bardağın kenarına şöyle değdirilmiş. Neden? Kaşın içine biraz ıslaklık Birikiyor en dibinde, en ucunda. Şöyle yapınca o da süzülüp taban bardağın içine gidiyor. Dermiş ki, bereketin hangi zerrede, hangi damlada olduğu belli olmaz. Belki o kaşıktaki damlada. O kaşığı öyle örtünün üstüne koyan ıslatır orayı. Yani biraz çay var onda. Onu bile böyle kenarına sıyırttırıp böyle koyarmış. E biz bir damlacık çaydan ne fakir oluruz ne zengin oluruz ama bizim zihniyetimiz israf yoktur bizde biz haramı sevmeyiz israfı sevmeyiz bak geriye kalan da şeytana gidiyor sen demek ki anlaşıldı sen demek ki çayın yarısını sen içiyorsun yarısını da şeytana bırakıyorsun ortaklaşa tabağın yarısını sen yiyorsun yarısını da şeytana yediriyorsun. yok hocam tövbeler tövbesi bir daha şeytana zırnık yedirtme hmm, şimdiye kadar o beni aldattı görür bundan sonra zırnık koklatma Ha, şeytan başka türlü de yer. Bir keresinde peygamber efendimizin huzurunda... ...birisi sofraya oturmuş bakıyor peygamber efendimiz. Sonradan aklı başına gelmiş... ...ne kadar lokma yedikten sonra... ...besmele çekmiş. Başında çekecekti ya... ...unuttu... ...sonradan besmele çekmiş... ...peygamber efendimiz tebessüm buyurmuş, gülmüş. Demişler ki ya Resulallah, niye güldünüz... Demiş ki o besmelesiz yerken şeytan ortak oluyordu. Gıdasına. Besmeleyi çekince melun yedikten hepsini şey yaptı. Kustu çıkarttı demiş. Şeytan insanın yemesine ortak olur. İçmesine ortak olur. Bir şey daha söyleyeceğim sıkı durun. Sarsılmayın yere düşmeyin. Evladına da ortak olurmuş. Nasıl olur ya Resulallah diyorlar. Evet besmelesiz olursa o zaman evladına da yani hanımından olan çocuğuna da ailevi münasebetine de Allah korusun ortak olur. Haa, o zaman anladım ben şimdi bu e, yüzsüz arsız insanların laf dinlemez insanların neden olduğunu demek ki şeytanın evladı onlar. Besmelesiz besmelesiz hasul oldular. Besmelesiz doğdular. Tabi laf geçirmiyor. Şeytanın şeyi çocuğu. Mel'um onun için Allah saklasın, şeytanla evladı iyi ortak etmeyin, şeytanın yemeğinize, içmenize ortak etmeyin. Besmele çekin, Efendim her işi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışın. Dördüncü hadis şerif: İza le ana aqiru hazil ümmeti evvelaha. Hemen kana indiru ilmun fel ve in nekatmel ilmi kekatimi ma enzelallahu ala muhammedin am Cabir radiyallahu anh Bu dördüncü hadisi i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: iza le ana ahiru hadhil ümme." Bu ümmeti Muhammed'in sonu. Evve daha evvel gelenlere lanet ettiği zaman bu ümmeti Muhammed'in sonu sondakiler evvelkilere lanet ettiği zaman <gülüyor> izelle ane ahiru hazihil ümmeti evveliha zaman <gülüyor> kana indehu ilmin? kimin yanında bilgi ilim irfan varsa fez <gülüyor> yuzhirhu bu ilmini ortaya çıkarsın söylesin, konuşsun, çalışsın, çabalasın, anlasın, öğretsin. Fe inna katimel ilmi çünkü ilmi susup söylemeyip kendisine saklayan, çetmeden, kehatimin ma enzelallahu ala Muhammedin Allahu Teala Hazretlerinin Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı başkasına öğretmeyen, saklayan kimse kadar günahkar olur. Kur'an'ı saklayan, Kur'an'ı öğretmeyen insan kadar günahkar olur diyor. Şimdi bunu biraz izah edip sözümüzü bitirelim. Bugünkü boğazımız burada sona ersin. Bu ümmetin ahiri evvelkilere lanet ettiği zaman. Evvelkiler kimler? Bu ümmetin evveli kim? muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun ashabı kiramı kiramı رضان الله aleyhim اجمعین. Peygamber Efendimiz buyuruyor, buyuruyor ki bir hadisi şerifinde Hayrül kuruni karmî. Asırların en hayırlısı benim asrım. Onun için Peygamber Efendimizin yaşadığı asrı ne diyoruz? Asrı saadet. Mutluluk asrı, asrı ya. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardı dünyada. Nur saçıyordu. Etrafında saadeti vardı. Onun rahli tedris, tedrisinde yetişmiş Resulullah'ın tedib ettiği, öğrettiği, talim ettiği insanlardan daha güzeli kim olabilir? Asr-ı saadet. E şimdi ümmetin evveli ashab-ı kiram asr-ı saadet ehli ondan sonra tabi'in ondan sonra tebe-i tabi'in sümmellezine ye'li nehum sümmellezine ye'li nahum. buyurmuş peygamber efendimiz. Yani en hayırlı insanlar benim zamanımdaki insanlardır ondan sonrakiler ikinci nesildir, ondan sonra üçüncü nesildir buyurmuş. Tabi'in diyoruz ikinci nesle. Sahabeyi görmüş, Peygamber Efendimiz'e yetişmemiş kimselere tabi'in diyoruz. Hasan-ı Basri tabi'inden mesela. Efendim, üçüncü nesle ne diyoruz? Tebe-i tabi'in. Bunlar da ashabı gören o mübarek tabi'ine yetişmişler. Onların ilmini, irfanını dinlemişler. Tabi'ine yetişmişler. Bunlara tebe-i tabi'in diyoruz. Şimdi bu ümmetin evveli bunlar değil. Ashab, tabiim, teme-i tabiim. Hadis-i mübarek insanlar olduğu belli kimseler. ashab kendi ken-nücumi. Benim ashabım yıldızlar gibidir gökteki. Bi-e'yihim istedeysin iptedeytüm. Hangisine sarılsanız, hangisinin peşinden gitseniz hidayet bulursunuz. Çünkü ashabımdır. ilmi irfanı öğrenmiştir. İslam'ı iyi bilir. Elbette onlara uyduğunuz zaman hidayet bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi... Bu ümmetin ahiri tutacak bu mübareklere lanet edecek. Ne olmuş yani? Vah, yazık olmuş ümmet-i Muhammed'e. Ümmet-i Muhammed'in kafası şaşırmış, zevkleri bozulmuş. gidip bu ümmetin evvelindekilere lanet ediyor. Ne kadar zevkleri değişmiş de ne hale gelmiş. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Ahir zamanın kıyamet kopmasının yakın gelmesi alametleri nelerdir? Yakında kıyamet kopacak. Bunun alameti nedir? Hayatların baş olmasıdır. Yani rezil, rüsva, alçak, namussuz, edepsiz beledi zina heriflerin başa yönetime geçmesidir. Marufların münker olmasıdır. Yani iyi, sevaplı, güzel olan şeylerin istenmeyen, beğenilmeyen, ayıplanan şey haline gelmesidir. Efendim, ahlak kurallarının horlanmasıdır efendim, iyilerin kötü sayılmasıdır. Yani zevk olmuş? Zevk berbat olmuş, tersine dönmüş, şaşırmış, millet dalalete düşmüş demek yani. Bu ümmetin ahire evvelkine lanet ediyorsa, ettiği zamanda, demek ümmet dalalete düşmüş, iyi insanı kötü insandan ayıramıyor, eskilerin yolundan gireceğine, sahabe yolundan, Kahve yolundan gideceğine, zamane yolundan gidiyor, batılıların yolundan gidiyor, seks yolundan gidiyor. Efendim bir gemi dolusu e, homoseksüel gelmiş, bizim efendim Ege'ye Antalya'ya gezmişler. Yani yönetim bende de vize vermem Ali Allah Memlekete gölgelerini düşürmem, ayaklarını bastırmam. Melon adamlar bunlar. Allah bu kötü işi yaptığı için lüt kalmini yere yere bastırdı. İbiyeti alem eyledi. Ya bunlar Türkiye'ye getirilir mi, sokulur mu? Türkiye şehit kanlarıyla sulanmış memleket. sosyal kabul edilir mi? Bir gemi gizolmuşsa gelmişler de gazeteler yazıyor. Yani yönetimde bir ben olsaydım görseler. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Allah iyilere hakim Şimdi bu ümmetin ahiri evveline lanet ettiği zaman Femenkâne min indihi ilmun telyushefûd. Bir şey bilenler Allah için ilmini söylesin. Susmasın. Bildiğini söylesin. Muhterem kardeşlerim, edepsiz, bilgisiz, cahil insanlar cesur. zilli cidik gibi ötüyorlar her köşede. Bangır bangır konuşuyorlar. Cangul cungul ötüyorlar. Efendim, ukalalık ediyorlar. İleri geri abuk sabuk laflar söylüyorlar. Öbür tarafta, ötekiler duruyor böyle. Ya durma zamanı değil ne zamanı? ilmini söyleme, anlatma zamanı. Bizim fakültede biz şimdi oturduk fakültede, efendim profesörler kurulunda 20 kişi, 30 kişi, 32 kişi, tabii muhalifi var, efendim lehte olan, aleyhte olan kimseler var, savcısı var, solcusu var, içicisi var, içki içmeyeni var, efendim böyle karma bir şey. Çeşuran birisi çıkmış oradan abuk sabuk konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle der, böyle der. Yalan sen sen Kur'an'ı ne biliyorsun? Arapçayı bilmesin, şeyi bilmesin. Burada da tefsir profesörü var. Yanımızda tefsir yani Kur'an-ı Kerim'i bilen adam profesör, öteki de Abuk sabuk zırvalıyor. Bu da burada benim yanımda birisi oturuyor, onun ötesinde oturuyor. Benim yanımdaki ona dürtüyor. Bir kol atıyor, dirsek vuruyor. Diyor ki ya sen tesir profesörsün, konuş. Yani işte bak senin konuşmanın zaman o adam, o kadın cahil. Bilmez bu şeyi. Sen konuş, doğruyu söyle. Susuyor. Olmaz. Bak ne diyor, neden olmaz? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kimin yanında biraz bir ilim, irfan bir şey varsa onu dile getirsin, ortaya koysun, söylesin. Bu günahdır desin, bu haramdır desin. Sizin hepinizin yanında ilim var. Kafasında ilim var. Neden? Hiçbir şey bilmeseniz Allah'ın bir olduğunu biliyorsunuz. Şeriki aziri olmadığını biliyorsunuz. Puta tapılmayacağını biliyorsunuz. Öküze, aya, güneşe, yıldıza tapılmayacağını biliyorsunuz. Güneşe tapılmayacağını biliyorsunuz. Onun için olmaz böyle şey diye söyleyeceksiniz. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı ama kesin olarak. Kesin olarak söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bak Hazreti Ömer muhalif geldi, Kur'anı dinledi yumuşadı Müslüman oldu. Medine'ye giden efendim Sahabe-i Kiram Medine ahalisi Müslüman değillerdi, muhalif olanlar. Var.